1996 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in duasıyla yağmur yağması, Cuma günü Hazreti Peygamber hutbe okurken, minberin karşısındaki kapıdan bir adam içeri girdi ve Hazreti Peygamber'in karşısında durarak, Ey Allah'ın Resulü, mallar helak oldu, yollar kapandı, Allah'a yalvar ki bize yağmur versin, dedi, Hazreti Peygamber ellerini kaldırarak, Ya Rabbi, bize yağmur ver, Ya Rabbi, bize yağmur ver, Ya Rabbi, bize yağmur ver, dedi, Allah'a yemin ederim ki, o anda gökte bulut yoktu, duman dahi yoktu, bizimle sel denilen dağın arasında herhangi bir evde yoktu, onun hemen akabinde, kalkan gibi bir bulut yıktı, bulut günün ortasına geldiğinde yayıldı, sonra yağmur yağdı, Allah'a yemin ederim ki, altı gün güneşin yüzünü görmedik, Ertesi cuma yine Hazreti Peygamber hutbe okurken minberin karşısındaki kapıdan bir adam içeri girdi ve Hazreti Peygamberin karşısında durarak, Ey Allah'ın Resulü, mallar helak oldu, yollar bu sefer selden ötürü paramparça oldu, Allah'a yalvar da yağmuru hazinesine çeksin, dedi. Hazreti Peygamber ellerini kaldırarak, Yarab, üstümüze değil, etrafımıza yağdır, Yarab, dağlara yağmur ver, yüksek yerlere yağmur ver, Tepeciklere yağmur ver, ağaçların bittiği yerlere yağmur ver, diye dua etti. Namazdan çıkınca yağmurun dindiğini, güneşin doğduğunu gördük. Baktım ki bir bulut sağa ve sola parçalanıp dağıldı. Her buluttan yağmur geliyor, fakat Medine'ye yağmıyor, Medine'nin etrafına yağıyordu.